ve şerrel umuri muhtesatuha, ve kulle muhtesetin bidâ ve kulle bidâtin zalale, ve kulle zalaletin finnâr. <Gülüyor> Zöber Cet kitab Şerhinde, Fitneler ve Kıyamet Alametleri bölümü zamanın bereketsizleşmesi başlığında kalmıştık. 1514 nolu rivayet Enes radıyallahu anh'te. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Zaman bereketsizleşip bir sene bir ay gibi, bir ay bir hafta gibi, bir gün bir saat gibi, bir saatte ateşte kuru otun yanması gibi kısalmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu hadis bu karnın şartına göredir. Kadirül Maristan Meşehası'nda, Tirmizi, Temamur Razi Fevait'te ve Taberani mucem Nevsat'ta rivayet etmişlerdir. Mudar Fitnesi 1515 rivayet. Huzayfa Radiyallahu anh'den Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz Mudar'ın bu kabilesi Allah'ın hiçbir salih kulunu bırakmaz, mutlaka fitneye bulaştırır ve yok eder. Nihayet Allah kullarından, ordularla gelerek onu yakalayıp mağlup eder. Öyle ki direnecek dermanı kalmaz. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayalisi, Hakim, Ahmet, Müsned-ül Şami'nin Taberani, İbn-i Sakir tarihinde rivadetmiştir. Erban-i Sayha'da. Muhbir bin Adisayi bin Hüsnet de tercih etmiştir. 1516 Hüzeyfe radiyallahu dedi ki, ''Yaklaşın ey mudar topluluğu, vallahi sizler her bir mümini fitneye uğratmaya ve öldürmeye devam edeceksiniz. Ya da Allah, melekleri ve müminler size öyle bir darbe indirecekler ki direnmeye dermanınız kalmayacak. Bunun üzerine mudarlılar, ''Biz öyleysek bize neden geldin?'' dediler. Dedi ki, Adem'in çocuklarının efendisi sizdendir.'' Yine öncü sular birlikleri gibi öncüler de sizdendir. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Bezzar ve İbni Bişeybe Şeybe rivayet etmişlerdir. Yani Mudar kabilesinden e, meydana gelecek fitnelere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işaret etmiş. E, bu hadisin rabisi olan Huzeyfi Radyolante Mudarlılara bu şekilde hitap etmiştir. Ve Mudardan ayrıca hayırlı kimselerin çıkacağını da e, ifade ediyor burada. Haricilerin fitnesi 1517 Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Bana Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu söylendi. Muhakkak ki içinizden ibadet eden ve buna devam eden bir topluluk olur. İnsanlar onları beğenecekler, onlar da kendilerini beğenecekler. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Abdullah bin Ahmet es Sunne'de, Ahmet bin Anbel, Ebu Yala müsnetlerinde rivayet etmişler. Muhbibin hadisayül müsnet de tarihç etmiştir. 1518 Enes radıyallahu Ebu Said el anh'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İleride ümmetimin içerisinde anlaşmazlıklar ve bölünmeler olacaktır. Bu bölünmeler neticesinde ortaya çıkacak olan bir cemaat güzel laf edecek ama işleri bozuk olacak, amelleri bozuk olacak. Kur'an okuyacaklar, okudukları gırtlaklarını geçmeyecek. Onlar dinden okunavı delip geçtiği gibi çıkarlar. Atılan ok yay üzerindeki yerine geri dönmedikçe onlar da dinlerine dönmezler. Onlar yaratıkların en şerrileridir. Onları öldüren veya onlar tarafından öldürülen kimselere müjdeler olsun. Onlar Allah'ın kitabına çağırırlar fakat kendileri ondan bir şey üzerine değillerdir. Onlarla savaşan kimse Allah'a onlardan daha yakın olur. Derler ki ey Allah'ın Resulü onların alametleri nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçlarını kökten tıraş etmeleridir buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Mustafiri, Fadalül Kur'an'da Ahmet, Hakim, Ziyal Mahdisi, Ebu Davud, Ebu Yala, Bezzar, Es-Sünnede, Mervezi, da Acurri, Ebu Amreddani, Dani, ül Varde, Filfitende, Tâhavişer-i Muşkilli Hazar'da, Beyhakî Delal-ül Nübüvve'de rivayet etmişlerdir. 1519 Ebu Bekra Nufey bin Haris radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden dilleri Kur'an ile fasih konuşan fakat sözleri gırtlaklarını geçmeyen bazı insanlar çıkacaktır. Onlarla karşılaştığınız zaman onları öldürün. Zira onları öldüren ecrini alacaktır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i Yasım es sünnede Ahmet, Abdullah bin Ahmet es sünnede rivayet etmişler. Muhbir bin Saül Sahül-Müsnet'te tarcih etmiştir. Yani burada eee Ali Radyalan zamanında ilk defa e, Haruriler toplu olarak Müslümanlarla savaşıyorlar. Yani bu karşılaşma, bu gibi karşılaşmalarda müminlerin emiri Hacer ile savaşmaya e, çıktığı zaman, onları öldürene veya onlar tarafından öldürülene bu ecir vardır. Yoksa işte e, kafana estiği gibi işte falan dur onu öldüreyim, böyle değil bu hadislerde ifade edilen şey. Yani e, savaş ortamlarında. Dağilerle ve haricilerle savaş ortamında müminlerin emiri böyle bir savaş açtığı zaman böyle karşılaşmada onları öldüren Ecrin alacaktır. 1520 Ukbe bin saç Rahimallah dedi ki bana haricilerin durumunu ve yöneticilerine yaptıkları hakaretler anlatan bir arkadaşım vardı. Hacca ve Abdullah bin Amr radıyallahu anh, ile karşılaştım. Ona dedim ki ''Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından hayatta kalan kimselerdensin. Allah ilmi senin yanında kılmıştır. Irak'taki insanlar yöneticilerini eleştiriyor ve onların sapıklık içinde olduğunu söylüyorlar. Bana dedi ki, Allah'ın meleklerine ve bütün insanların laneti onların üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme altın ve gümüşten kolyeler getirildi. Bunları asab arasında taksim ediyordu. Bedevilerden bir adam kalktı ve dedi ki, ''Ey Muhammed, vallahi Allah sana adil olmanı emretmişse senin adaletli olduğunu görmüyorum.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sana yazıklar olsun benden başka kim adil olabilir? Adam dönüp giderken onu geri çevirin buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra buyurdu ki, muhakkak ki ümmetim de bu adamın Kur'an'ı okuyan ve okudukları gırtlarından aşağı inmeyen kardeşleri olacaktır. Onlar huruc ettikçe onları öldürün. Bunu üç defa söyledi. Bunu İbn-i Ebi Asım Es-Sünnet'e Bezzar, Müsten'inde rivayet etmiştir. Muhbib bin Hadis, Sahil-i etmiştir. Evet, burada da ifade edildiği gibi hariciler huruc ettikleri zaman öldürülmeleri emrediliyor. Evet. ilk başı, e, yani ilk tohumu bu olay Ebu Said el-Hudî radıyallahu anh'den edildiği gibi e, bunu söyleyen kişi Zülhü ve İsra et-temimidir. E, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunun üzerine böyle söylüyor. Allah Resulü'ne adil olmamakla suçluyor. Yani Bedevilerde genel olarak bu tip anlayışsızlık, yani genel olarak hepsi değildir ama çoğunluğu bu gibi anlayışsızlıklar üzere. Yani işte mesela okudukları gırtlaklarından aşağı inmez, yani Kur'an'ın aslarını anlamazlar. Ayetleri kendi lehlerine delil zannederler, halbuki o ayet veya o hadis kendisinin aleyhine delildir. Anlayışsız oldukları için bunlar bunları kendilerinin lehine delil zannederler. Diğer bir hadiste ahir zamanda yeni yetmeler çıkacak diyor. Yani bir takım gençler işte süfahail ahlam yani hayalleri bozuk, hülyaları bozuk kimseler olarak vazifliyor. Yani anlayışlar kıt, gençler olarak açıklıyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı işte Kur'an'a muhalefet etmekle suçluyor burada. Bu öyle kimseler de, bu gençler de mesela ilim ehlini, Mesela Allah Resulü zamanında biliyorsunuz e, bu çıktı. Ondan sonra e, İbn Abbas r.a. Ali r.a. zamanında onlara gittiği zaman onlar bir takım ayetleri delil getirdiler değil mi? O konuşmayı daha önce aktardık galiba. E, İbn Abbas r.a. onlara tek tek açıklıyor. Onlar normalde ayete dayandıklarını zannediyorlar, naslara dayandıklarını zannediyorlar. Ama e, mesela hüküm ancak Allah'ındır sözünü kullanmaları gibi. İşte Ali radıyallahu anh, hakem tayin etti. Hüküm albuki sadece Allah'ındır. Hakem sadece Allah'tır diyerek Ali radıyallahu anh'ı şirkle etham ettiler. Bunun gibi şeyler oldu. Bunlar ilim ehli kimseler değildi. Kur'an ehliydi. Kur'an'ı ezberleyen, okuyan kimselerdi. Ama ilim ehli değillerdi. Yani ilimlerini sahabeden almış kimseler değillerdi. Onlardan fıkıh anlayışı öğrenmiş kimseler değillerdi. Edeb öğrenmiş kimseler değillerdi. Biraz yabani yaşayan kimselerdi. İbadete düşkünlerdi. İbadete düşkün olmak... E, dinde anlayış demek değil. Yani bu sebeple fıkıh, dinde fıkıh, ilim sahibi olmak e, ibadetten üstün görülmüştür. Çünkü ilim olmazsa ibadetin bir önemi yok. Bu şekilde insanlar ibadete yönelerek pek çok bidatlere düşmüşlerdir. Allah katında hayırlı olmanın çokça ibadet etmek olduğunu zannetmişlerdir. Sufiler gibi topluluklar buna aldanmışlardır mesela. Haciler de böyleydi. Yani i̇bn Abbas Radyalama'nın anlattığına göre onların oruçtan benizleri sararmış, namazdan elleri dizleri nasır tutmuştu. Yani Kur'an okumaları zaten malum. E yani ibadet ehli kimselerdi. Dinlerinde samimi olmaya çalışan, ibadet eden kimseler. Ama anlayış yok. İlim yok. Sahabelerin hepsi o tarafta diyor i̇bn Abbas Radyalama. Hepsi Ali Radyalama'nın tarafında. Yani ilim o tarafta. Siz anlayıştan mahrumsunuz demeye getiriyor. Aynı şekilde ilmehline karşı e, hariciler her zamanda, her dönemde işte nasları kendi lehlerine zannederek bu çıkışları yapmışlardır. İlmehlinin tarafında yer almamışlardır. Yani esasında bunlar cemaatten ayrılan topluluklardır. Cemaati terk ederler, ilim sahibi olmadıkları halde. E, cemaati terk ederler, Kur'an okumakla, hadisleri okumakla ilim sahibi olacaklarını zannederler. bu değil. İlim bu değil. ''İnnemel ilmu bir taallum'' diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İlim ancak hocadan öğrenmek suretiyledir. Kişi kendi başına bu şekilde e, ilmi öğrenmesi çok zordur. Evet, işte ahir zamandaki gençlerin durumunda böyle. Vasıf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlar nasıl ki ilk başları Allah Resulü'nü bile itham etmeye kalktılar. Sen Kur'an'a muhalefet ediyorsun, adil olmuyorsun diye itham etmeye kalktılar. sonrakilerde de... Cahil kimseler ilim ehlini itham edeceklerdir. Burada tabii e, bizim kastımız ilim ehli derken elbette zamanımızda kendisini ilme nispet eden, e, aslında ilm olmayan şeyleri ilim gibi lanse eden pek çok kimseler var. E, deccal hatipler var. Bizim kastımız bunlar değil. Bizim kastımız Kur'an ve sünnette amel eden, takva sahibi, büyük günahlardan ve küçük günahlardan kaçınan alimlerdir. Kitaba ve sünnete bağlanan, menheci gözeten ve insanlar ihtilaf ettiği zaman hakkı en iyi şekilde gören alimlerdir burada kastımız. Allah'ın haklarında hayır murad ettiği ve dininde anlayışlı kıldığı, katından bir anlayış verdiği, nur verdiği ilim ehlidir kastettiğimiz böyle Böyle ilim ehlinden bahsediyoruz. Yoksa dini yaşamayan, fısk üzere olan, heva üzere hareket eden kimseler değil bizim burada konettiğimiz. ettiğimiz. Basra'da meydana gelecek olan fitne 1521'in oluyor. rivayet Enes bin Mahık radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Ey Enes, şüphesiz insanlar bir takım şehirler kuracaktır. Onlar içerisinde Basra veya Busayra denilen bir şehir olacak. Eğer oraya uğrarsan veya girersen tuzlu yerlerden, iskelesinden, çarşısından ve emirlerinin kapısından, yöneticilerin kapısından uzak dur. Kenarlarına git. Şüphesiz orada yer çöküntüsü, taş ve zelzele olacak.'' Bir kavim akşam yatacak ve sabahleyin maymunlar ve domuzlar olarak kalkacaktır. Bunu Ebu Davud ve Taberani e, Mücemil Efsat'ta rivayet etmiştir. İsnadı ı Müslüm göredir. Demek ki bu e, suretin değiştirilmesi, taşıyaması, yer çöküntüsü bunlar Basra'da olacak. Şimdi bir Busra var, bir Basra var. Bunlar farklı şehirler. Şam halkının bozulması, 1522 oğlu rivayet, Kurra radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, bu Kurra bin İyas el-Müzeni radıyallahu anh, Muaviye bin Kurra'nın babası, Şam halkı bozulduğu zaman sizde bir hayır kalmamıştır. Ümmetimden bir tayfe kıyamet gelince kadar insanlara galip gelmeye devam edecekler. Kendilerini yardımsız bırakanlar onlara zarar veremeyecektir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Sa'des Sema'ni, fadayl Şam'da, Ahmet, Tirmizi, Tayalisi, Bezzar, İbni Yasım, El-Ahad ve el İbn İbni Sakir tarihinde rivayet etmişler. Elbani es da Muhbir bin Ad-Sahiyyü'l-Müsned'de tarih etmiştir. Demek ki Şam halkı e, bozulacak. Ve onlar bozulduğu zaman sizde bir hayır kalmamıştır. E, bugün Şam, e, Beytül Mahdis, yani Filistin, Afiyet, Suriye, bu bölgeleri Ürdün, bu bölgeleri komple kaplayan bölgedir. Ve buralarda hayır kalmamıştır. Burada insanlar bozulunca, ümmette hayır kalmamış demektir, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama bir taife, yani taife birden bina kadar olan kişiler için kullanılır. Ee, yani bir ile bin arasında bir topluluk hiç eksik olmayacak. Yani bir kişi de kalsa bu hak akide üzere zahir olmaya devam edecek. Başka rivayetlerde evet, Şam'ın Fazleti bölümünde aktaracağız. O yüzden ayrıntıya girmeyelim. Büyük savaşın başlaması Melhametül Kübra işte Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diye adlandırılan savaşlar Melhame. Bunlar Büyük Savaşlardır. Yani Melhame sıradan kazadan farklı bir şey. Melhame Büyük Savaş. Dünya Savaşı demek Burada Büyük Savaş'ın başlamasıyla kastedilen e, kıyametin alameti olan Büyük Savaş'ın, Dünya savaşının başlaması. 1523 Cübeyr bin Nüfeyr Raymullah'tan Necaş'ın yeğeni Zuhun Mihber radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyurduğunu işitmiş. Rumlarla güvenilir bir sulh yapacaksınız. Onlar ve siz arkanızdaki bir düşmanla savaşacaksınız. Yani kitab ehli olan Rumlarla Müslümanlar bir barış sül yapacak ve birlikte arkalarındaki bir düşmanla savaşacak. Zafer kazanacak ve ganimet elde ederek döneceksiniz. Tepecikleri olan bir otlakta konaklayacaksınız. Rumlardan birisi Haç galip geldi diyecek. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar beraber savaşıyor ya kazanıyorlar. Haç sayesinde kazandık. Yani Hristiyan akidesi sayesinde kazandık gibi bunu öne sürecek. Müslümanlardan birisi de Bilais Allah galip geldi diyecektir. Müslüman yakında bulunan haçlarına doğru gidip onu kıracak. Rumlar da haçı kıran kişiye saldırıp boynunu vuracaklar. Müslümanlar silahlarına davranıp savaşacaklar. Allah Müslümanların bu grubuna şehadet ve ikramda bulunacaktır. Rumlar liderlerine Araplara karşı biz sana yeteriz diyecekler ve büyük savaş için toplanacaklar. Sizin üzerinize 80 sancak altında gelecekler ve her bir sancağın altında 12 bin kişi olacaktır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn İban Ebu Davud, Ahmet, Hakim, i̇lm Mace, Taberani, Beyhak rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Ali, cami Sahih, Mim-i Aleyhisselatü Vesselam'da tarih etmiştir. Hadramut'tan çıkacak ateşten sonra Şam'ın tavsiye edilmesi. Yani hadislerde, burada aktaracağız bazılarını. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şam'ı tavsiye ediyor. Biliyorsunuz pek çok hadis var Şam'ın fazletiyle ilgili. Bazı insanlar bunu işte şu an Suriye bölgesinde çıkan savaşta El-Kaide, işte Nusra veya IŞİD gibi terör örgütlerinin desteklenmesi için alet ettiler. Halbuki mesele öyle değil. Şam'ın tavsiye edilmesi Hadramut yani Yemen tarafından insanları sürükleyen bir ateşin çıkmasından sonra söz konusu olacak. Henüz değil yani. Bunu... 1524'den o rivayette Abdullah bin Ömer radiyalarına şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kıyametten önce Hadramut'tan veya Hadramut denizi tarafından bir ateş çıkarak insanları sürükleyecektir. Dediler ki, yalan resul bize ne tavsiye edersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Şam'ı tavsiye ederim buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Tirmizi Ahmet, İbn-i İbn-i Şeybe, Ebu Yala, ahbar İspan İsbahan veya Tarif-ı İsbahan'da Ebu Naim, İbn-i Asakir tarih edilme aşıklar rivayet etmişler. Muhbibin Asahül-Müsnet'e tarih etmiştir. 1525 Hayseme bin Abdirrahman Rahimullah'tan Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelir Şam'a katılmayan bir mümin kalmaz. Bütün müminler Şam'a katılır. Yani bu ateş sürer mesela. Bir takım sebeplerle mecburiyet de olabilir bu. İnsanlar, iman etmiş olan insanlar Şam'da toplanacak. Bu bildiriliyor. Bunu Fesevi marifede hakim i̇bn Bişeybe, Şeybe, Halal es de, İbnül, Darek, el İbnül Mürecca, i el Cihatta, İbnül i Mürecca, Beytil Mahdis'te, İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. 1526, Cübeyr bin Nufeyr el-Hadrami Raymullah dedi ki, Hadrami, Hadramut veya Hadramut'a nispetle Hadrami, yani Yemenli demek, Yemen'in Hadramut bölgesine nispetle Hadrami, Dedi ki, Seleme bin Nüfeyl şöyle dedi, Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir fetih nasip etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve öyle yanaştım ki neredeyse elbise elbisesine değecekti. Dedim ki Allah'ın Resulü, insanlar atlarını bıraktılar, silahlarını da bıraktılar ve her türlü harp yani savaş bitmiştir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve bunun üzerine onlara dönüp şöyle dedi, şimdi yalan söylemişlerdir. Sonraki savaş ve önceki savaş gelmiştir. Allah bir takım kavimlerin kalplerini onlara kaydıracak, onlarda savaşacaklar ve Allah sizi onlardan hızıklandıracaktır. Onlar bu haldeyken Allah'ın emri, kıyamet gelecektir. O gün Müslümanların merkezi Şam olacaktır. Yani bu kıyametin hemen önünde olacak bir durumda işte Müslümanların toplanma yerinin Şam olduğunu bildiriyor. Bu hadis Müslüman şartına göredir. Ayrıca Şam ile kastedilen ne oldu da gelecek? Begali-l-Mucem'de İbn-i Ahmet, Nesai, buhar kebirde Taberani, Mucemül kebirde ve Müsned-i Bezzar, İbn-i Sad tabakatında, Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyatta, Fesevi-i Marife'de, i̇bn Asım, El-Ahat ve El-Mesan'de, i̇bn El-Erbain Fil-Cehatta, İbn-i Nuracca, Beytil-Maktis'te, Beyhaki, El-Esma ve Sıfat'ta, i̇bn Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. El-Bani-Sahiyya'da, Muhbil Bin Adi, Şam'ın Fazileti 1527. Zeyd bin Sabit Radyalant dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında Kur'an yazılıp parçaları topluyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şama ne mutlu buyurdu. Biz: "Bu hangi sebeple?" dedik. Buyurdu ki: "Çünkü Rahman'ın melekleri kanatlarını onun üzerine girmişlerdir. Evet, bu Müslimin şartına göredir. Nasakir Tarihi'de meşhhurda İbn Asakir, Taruhi, İbn İblan, Hakim Ahmet e, Müsnedine ve Fadailü Sahabe'de Tirmizi, İbn Bişeybe, Taberani El-Marife ve Tarihte, Fesevi, Ebu'l-Hasener, Radai, Fadayluşşan ve dimeşte İbni Yunus el-Mısri tarihinde, Beyhak-ı Şuhab'da, İbn-ül Adin, talep fi tarihi Halep'te rivayet ettiler. Elbani Es-Sahih'e de tahric etti. Kıyamet gününe kadar hak üzere galip gelen taife, 1528 İmran bin Hüseyin radiyallahu anh'u dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ümmetimde kıyamet gününe kadar hak üzerine savaşıp kendilerine düşmanlık edenlere galip gelen ve sonuncular Mesih Deccal'e karşı savaşacak olan bir tayfa bulunmaya devam edecektir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Hanbel bin İshak, El Fiten'de Ebu Davud, Hakim, Ahmet Taberani, Taberi, Tehzübül Asardar Yuvadetler, Elbani, Sayhada Muhbil bin Hacca, Müsait'de tahric etti. Bu hadiste bahsedilen tayfe Beytül Maktis etrafındadırlar. Yani Kudüs bölgesindedir. Kureybe Sehuli Murreel Behzî radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir taife kendilerine düşmanlık edenlere karşıak üzere zahir olmaya devam eder. Onlar yiyiciler arasında bir kap gibidirler. Yani e, diğer topluluklar bir, yani Sevban hadisinde geldiği gibi bir kazan etrafında yiyicilerin toplandığı gibi diğer ümmetlerin sizin üzerinize toplan zaman haliniz ne olur diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde bir kap gibidirler. O kaptakiler bu Şam ehli, yani Beytül Maktis'e etrafındaki Sayı Hakide'ye sahip Müslümanlar. Diğerleri e, sanki bu kaptan yiyen, yani bunlara hep zarar vermeye çalışan, bunları eksilten, bunlarla... E, içten ve dıştan harbeden eden, yani kafirler, gayrimüslimler dıştan, ehli İslam'da bidat ehli olanları içten eh, tahrip etmeye çalışırlar. Bunların müdahaleleri arasında yiyecilerin eh, abandıkları bir kap gibi onlar diyor. Ta ki onlar bu haldelerken Allah'ın emri, yani kıyamet gelir. Dedik ki Allah Resulü onlar nerededir? Şöyle buyurdu, Beytül Mahdis etrafındadırlar. Bunu Bukhari el-Kuna'da Taberani Mücemmu'l Kebir'de Fesevî el-Marife ve Tarihte İbn Asakir Tarihi'de meşhhe sayı bağlı rivayet etmiştir. Yani bu Bukhari ve Müslim'in şartına göre değil ama sahih bir hadis. Bu hadise bir açıklama olsun diye e, şerh olarak koyduk buraya bunu. Mehdi Aleyhisselam'ın haberi 1529 Ebu Said el-Hudrî radıyallah dedi ki: "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolmadan kıyamet kopmaz." Sonra ailemden veya ehl-i beytimden dedip bir adam çıkar, yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolu gibi onu düzen ve adalet ile doldurur. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Hakim, İbn-i Ebu Yala, Nuhayn bin Hammad, El-Fiten'de rivayet etmişler. El-Bani Es-Sahiyya'da, Muhbil bin Hadis-i i̇l <gülüyor> etmiştir. Yine Ebu Sa'del-Hudir radıyallahu anh'da 1530'ın rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetinin sonunda Mehdi çıkar. Allah onunla bereketli yağmurlar yağdırır, yeryüzü bitkilerini çıkarır, malı eşit olarak verir, koyunlar çoğalır ve ümmet büyür, yedi veya sekiz sene yaşar. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ebu El-İsbihani El-Erbaun fil Mehdi'de rivayet etmiş, Elban bani sayhada Muhbibinad-i Sayb-i tahric etmiştir. Deccal fitnesi 1531 Cabir bin Abdillah radiyallahu dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şaşı gözlü Deccal yalancıların en şiddetlisidir Bu hadis müslimin şartına göredir Ahmet ve Haris bin Nebi Usame müsnetlerinde rivayet etmişlerdir Yalancıların en şiddetlisidir Huve eşedül kedrabin ifadesi Yani en becerikli yalancı manasında yani insanları kandırma konusunda en etkili yalancı 1532 Ümmü Selem'e radıyallahu anh'a dedi ki ''Gece Mesih Deccal'ı düşündüm ve uykum gelmedi. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip buna haber verdim.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Böyle yapma. Zira eğer ben hayattayken çıkacak olursa Allah beni sizin için ona karşı kafi kılar. Ben yeterim. Eğer benim ölümümden sonra çıkarsa Allah sizin için salihlere, salihlerle ona karşı kafi gelir.'' Hiçbir nebi yoktur ki ümmetinin Deccal'den sakındırmış olmasın. Ben de size ona karşı sakındırıyorum. O şaşı gözlüdür. Muhakkak ki Allah şaşı değildir. Deccal yeryüzünde yürür. Muhakkak ki yer ve gök Allah'ındır. Mesih'in sağ gözü üzüm tanesi gibi pörtlektir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir İbn-i Uzeyme kitab-ı tevhidde rivayet etmiştir. Yani kitab-ı tevhid normalde Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile ilgili. Ee, ve Allah'ın birlenmesiyle ilgili rivayetleri e, ihtiva eden bir eser. Burada da Allah Azze ve Celle'nin iki göz sıfatının ispatı söz konusu olduğu için e, kitabı tevhidde kaydetmiştir. Fakat gördüğü gibi e, olay Beccal hakkında verilen bir haberdir. Yani onun kusurlu olması Allah Azze ve Celle'nin ise bu kusurlardan münezzeh olması e, vurgulanmıştır. 1533 Ebu Kılabe Rahimullah dedi ki, insanların bir adamın etrafında izdiham yaptıklarını yani kalabalık <gülüyor> oluşturduklarını gördüm ve yanına gittim. Onun kim olduğunu sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasabından biridir dediler. Onun şöyle dediğini işittim. Muhakkak sizden sonra çok yalancı ve saptırıcı biri olacaktır. Onun başının arka tarafı dalgalı dalgalı kıvırcıktır. Yani arka tarafında saçları uzun olacak. Demek ki bu kıvırcık kıvırcık dalgalı saçlı olacak. O ben sizin Rabbinizim diyecektir. Kim yalan söyledin, sen bizim Rabbimiz değilsin, lakin bizim Rabbimiz Allah'tır. Ona tevekkül eder ve ona yöneliriz. Senden de Allah'a sığınırız derse ona karşı bir yol bulamaz. Yani deccal ona zarar veremez. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Nuhayn bin Hammad El-Fitr'nde, mamer bin Raşid El-Camii'de, Hakim Ahmet Taberani Hatibül Bağdadi tarihinde, Ebu Nuhayn Marife'de, Begavi Mucem-i Sahabe'de. Bu Begavi şerhus ü sünne sahibi olan Begavi değil. Ebu kasım el-Begavi, Şer-i sahibi olan ve meal Tenzil adlı tefsirin sahibi olan Begavi, Ebu Muhammed Muhyiz Sünne el-Begavi, daha sonraki asırlarda e, Hicri 6. asır alimlerindendir. Bu ise Hicri 3. asırın alimlerinden Ebu kasım el-Begavi, o Muce müsabesinde rivayet etmiş, Elbani da Muhbirli'nin hadis-i müsnette tarih etmişlerdir. Medine'nin kuşatılması... 1534 i̇bn Ömer Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanların Medine'de muhasar altına yani kuşatma altına alınmaları yakındır. Düşmanların bulunduğu en uzak yer o zaman silah mevki olacaktır. Medine'de silah denilen bir bölge var. İşte Medine muhasar altına alındığı zaman, kuşatıldığı zaman, yani en güvenli bölge o bölge silah bölgesi olacaktır diye bildiriyor. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Zühre'de dedi ki silah Haybere yakın bir yerdir. Yani Haybere yakın bir bölgededir diyor. Bunu Ebu e, Taberani Mucemel Efsat'ta İbn İbn Hakim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. 1535 Cabir radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İşte Deccal'in iki gözü arasında kafir yazılıdır. Onu her mümin okur. Dikkat edin, her Müslüman değil. Her mümin okur. Bu hadis Müslüman şartına göre sahiptir. Ahmet, Taberani Mucemi Lefsat'ta, Taha-ı Şer-i muşkilla rivayet ettiler. Muhbir günah-ı sayıl taric etti. Yani kendisini İslam'a nispet eden, nifak ehli olan, yani mümin olamamış kimseler, Deccal'in iki gözü arasında yazılı olan bu kafir yazısını okuyamayacak. Ama eğer kişi müminse, İmanında sadık bir kimse ise okuma yazma ister bilsin ister bilmesin bu yazıyı okuyacaktır. Onu görecektir. Evet bu bir e, imtihan. Deccali işten ondan uzak durması gerekir. 1536'ın rivayet İmran bin Husayn radıyallahu anhümadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deccali işten ondan uzaklaşsın. Deccali işten ondan uzaklaşsın. Deccal işten ondan uzaklaşsın. Zira kişi ona gelir ve onu bir mümin zanneder. Onunla beraber kalmaya devam eder de atlı şüphelerden dolayı ona tabi oluverir. Ahmet, Ebu Davud, Hakim, İbn-i Ebişeybe, Taberani, Rüyani, Ebu Naim, Tarvi, İspendat, Duğul abi, El-Kuna'da, Ahambel bin Isak Fiten'de, İbn-i Azmel Muhalla'da rivayet etmişler. Muhbibi Nadi, Sahil-i Müsned'de tahric etmiştir. Evet, Deccal, daha önce açıkladığımız gibi... Irak ile Şam arasında bir bölgeden çıkacak diye bildiriliyor. Nurman Bin Beşir gelen rivayette ve İbn Ömer Radyalanma'dan gelen rivayette Harcer'in arasından çıkacak diyor. Yani ilk çıkış bölgesi Harcer. Dolayısıyla Harcer'in o duygulara hitap eden söylemleri sebebiyle bir kimse onlara katıla verir, tabi olur. Ee, Onun bir mümin zanneder, iman ehli bir kimse zanneder. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan gelen rivayette, işte en çok ümmetimde en çok korktuğum üç sınıf insan vardır diyor. İlk ikisini saydıktan sonra üçüncüsünü anlatırken, e, söylentilere dalan kimsedir diyor. Yani birinden kurtulur öbürüne, birinden kurtulur öbürüne. Yani bu fitneler meydana geldikçe, yani e, her Allah diyenin peşine gider adeta. Yani delil üzere midir, değil midir? Buna pek bakmadan. Sonunda diyor, Deccal çıkınca ona tabi oluverir diyor. Yani bu söylentilere tabi olması, birinden kurtulsa öbürüne düşmesi ifadesi, yani bir bidat akımdan e, onun alevi sönünce diğerine bulaşması. Sonra diğerine, sonra diğerine, hep hisleri yönlendirir onu. Sonra Deccal çıkar, ona tabi oluverir diyor. Bu da gösteriyor ki, Deccal yine Müslümanların arasından, İslami bir takım söylemlerle ortaya çıkacak. E bugün mesela İhvan Müslim'in e, zihniyetine baktığınız zaman bunlar böyledirler. İşte duygulara hitap eden her şeyde toplanırlar, eylem yaparlar, miting yaparlar. Bu mitinglerde arasında birbirini normalde akide olarak tekfir eden düşünceler bir araya gelir. İşte Filistin için, şuraya için, buraya için yöneticiye lanet için vesaire bir sürü insan toplanır. Hepsinin akidesi birbirinden başkadır. Ama bu batıl davada hep bir araya gelirler. Birbirlerine destek olurlar. Böyle söylentiler. Söylentiler derken bunun gibi işte bu iş silahlı ayaklanmaya varır. Arap Baharı dedikleri olayda olduğu gibi bunun benzerlerini bu ümmet yıllardır yaşıyor. Afganistan'da oldu. Sonra Irak'ta oldu. İşte Arap Bahar yaşandı, arkasından Suriye olayları patlak verdi. Yani Suriye olayları dinip de başka bir şeyler başladığında insanlar yine aynı körlükte atlayacaklar. Yine e, olayların önün arkasını e, hesap edemeden, büyük büyük iddialarla, büyük büyük davalarla, e, büyük hayaller bağlayarak bir şeylerin içine kendilerini atacaklar ama ortada delil yok. Destekleyen e, naslarla hareket etme söz konusu değil, ilim ehliyle istişare yok. Hatta ilim ehlinin bu konuda korkaklık, çekingenlik, geri kalma, pasiflikle suçlamalar da gündeme gelir bu gibi eylemlerde. Ve arkasından büyük pişmanlıklar, yani telafi edilemez şekilde büyük şeylere bulaşılmış bir halde hüsran ile insanlar orada da kalırlar. Ama bu Deccal'in olayında iş daha tehlikeli, artık dananın kuyruğunun koptuğu yer tabiri caizse yani o büyük melhamenin artık bunlar son aşaması. Temizlik günü 1537 Mihcem bin El Edra radıyallah ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanlara hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Temizlik günü nedir o temizlik günü? Yani bunu tekrar ederek de kaç çekmek için söylüyor. Temizlik günü nedir o temizlik günü? Böyle tekrar etmeye başladı. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü temizlik günü nedir? Buyurdu ki, Deccal gelir, Uhud dağına çıkar ve Medine'ye doğru bakar. Der ki, şu beyaz binayı görüyor musun? O Ahmet'in mescididir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları söylediği sırada bu mescit yapılmış değildi. Allah Resulü'nden senelerce sonra yapılmıştır bu mescit ayrıca. Yani bu beyaz mescit. Şu beyaz binayı görüyor musun? O Ahmet'in mescididir. Sonra Medine'ye gelir ve şehrin girişlerinden her birinde yalın kılıcıyla duran bir melekle karşılaşır. Cürufun çorak arasına gidip orada çadırını kurar. Sonra Medine üç defa sarsılır. Hiçbir münafık erkek ve kadın, hiçbir fasık erkek ve kadın kalmaz oradan çıkarlar. O gün Medine hepsinden temizlenir. Yani Temizlik gününe kastedilen Medine'nin temizlendiği gündür yani orada bu sarsıntılar sebebiyle sadece mümin olanlar kalacak. Fasık ve münafık olanlar terk edecekler. Korkudan orayı terk edecekler. Bu hadis-i Müslüm'ün şartına göredir. Hamber bin İshak Fiten'de, Hakim Ahmet i̇bn Kani Mucem'de rivayet etmişler. Muhbibin Hadica de tarih etmiştir. Yecüc ve Mecüc 1538 Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Yeğuç ve Meğuç her gün setti delmeye çalışırlar. Neredeyse güneş ışıklarını görmek üzereler iken başlarındaki Amir onlara şöyle seslenir: "Dönün, yarın delersiniz." Allah da ertesi güne o settin oyulan kısmını öncekinden daha sağlam duruma getirir. Sonunda müddetleri dolup Allah onları insanlar üzerine göndermeyi dileyince onlar delerler ve güneş ışıklarını görmek üzereler, üzereler iken başlarındaki Amir "Dönün!" Onu inşallah yarın delersiniz diyerek inşallah kelimesini söyler. Onlar ertesi gün geldiklerinde setli dünkü bıraktıkları şekilde bulurlar ve setli delerek insanlar arasına çıkarlar. Bütün suları içerler. İnsanlar onlardan kaçarak kalelerine sığınırlar. Yecüc ve mevcut oklarını göğe fırlatırlar. Oklar kana bulanmış vaziyette geri döner. Bunun üzerine şöyle derler. Yeryüzünde olanlar kırıp geçirdik. Gökte olanlar da mağlup ettik. Sonra Allah onların boyun köklerine kurtlar gönderir. Bu kurtlar onları öldürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Nefsim elinde olana yemin ederim ki o kırılıp yok olan yevcuc ve mevcucun leşlerini yeryüzündeki bütün hayvanlar yiyecek ve çok güzel beslenerek etlenip yağlanacaklardır. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Mace Ahmet, İbn-i Hakim, Tirmizi Ebu Yala rivayet etmiştir. Elbani Es-Sahiyya'da tarih etmiştir. Evet, bu İsa Aleyhisselam'ın nüzülünden sonra olacak. Ee, yani Yecüc, Mecüc her dağdan, her tepeden boşanıp gelecekler. Kalabalık olacaklar. Ee, şimdi burada hislerle bugün hareket eden bazı kimselere bir reddiye vardır bu hadisede. Şimdi diyorlar ki işte biz kafirlere karşı kafirler derken burada bütün yöneticiler kasıtları. Cihad edelim. Savaşalım. Diyorsun ki ya silahlar, askeri güç, imkanlar hep onların elinde. Bizim onlara karşı harp edecek gücümüz yok. Akide olarak donanımımızın olmaması farklı bir konu da. Böyle bir şeyimiz yok. Olsun. Savaşalım. Yani ölürsek de şehit oluruz. Ne var ki bunda? diyorlar. Mesele böyle değil. Bak İsa Aleyhisselam ve beraberindekiler dağlara kaçıyorlar. Niye karşıda yürücüs var yani karşı koyamayacağım bir topluluk yani böyle bir durumda şartları gözeterek Müslümanların durumunu kafirlerin durumunu düşmanların durumunu gözeterek e, kaçmak yani onların şerinden saklanmak bu da e, sünnette gelen bir şeydir e, yoksa İslam insanları kendisine tehlike atacak bir şeyi emretmiyor. Müslümanın kendisini küçük düşürmesi yakışmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O nedir diyorlar? Yapamayacağı şeyin altına girer buyuruyor. Müslümanın kendisini küçük düşürmesi yapamayacağı işe atlamasıdır. Burada iyeçuç ve meçuç vasfları sahih müslimde ve başka kütüphanelerdeki eserlerde gelmiştir. Bunların değişik boyutlarda insanlar oldukları ifade ediliyor. Yani insandır bunlar. Değişik yaratık değil, insandır ama e, şekil olarak insanlardan farklı. Mesela Müslim'de gelen rivayette e, işte kulaklarının üzerine yatıp diğer kulağını yorgan gibi örtmesinden falan bahsediliyor. Boylarının kimisinin bir karış olduğu, kimisinin daha uzun olduğu söyleniyor. E, efsane olarak Avrupa'da bir efsane ne derece doğrudur bilmiyoruz ama vaka bunun haklı olduğunu gösteriyor gibi. Mesela İskoçya'da e, yapılan tünelleri buluyorlar. Eski zamanlarda yapılmış ve efsane küçük boylu cüce gibi insanlar yaşıyormuş diye öyle söylüyorlar. Yani bir metre boyundaki insanın ancak geçebileceği şekilde şehir yapmışlar yerin altında. Yani normal insan ancak eğilip büzülerek onun içerisine giriyor ve orada bir yaşam var. Bunun ucunun hatta Türkiye'de, İzmir'de olduğunu Nevşehir'deki o peribacalar denilen yerler gibi o bölgelerdekilerin de bunlarla ilintili olduğu şekilde değişik tezler var. Bizim işimiz bu tezlerle alakalı değil. Ama vaka olarak yani e, böyle insanlar geçmişte de olmuş. Yecüc ve Mecüc'de e, böyle bir topluluk. Yani insan topluluğudur. Bunun bir Münebbik gibi İsrailiyat rivayet eden e, tabi ulemasından gelen nakillere göre işte e, Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından <gülüyor> Harsam ve Yafis'in çocuklarından türiyor bugünkü insanlar. Yafis'in çocukları üç tane. Yafis'in. Birisi Türk. Türk ırkı bundan geliyor. Diğerleri Yecüc ve Mecüc diye böyle aktarılıyor. Yani Türklerin Akrabalardır Yevcud ve Mevcud. İsrailiyat olarak gelen e, haberlerde bu ayrıntılar gelmiştir. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü 1539 oldu rivayet. Ebu Rerya Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Nebiler farklı analardan doğan kardeşlerdir ve dinleri birdir. Ben insanların İsa'ya en yakın olanlarıyım. Zira benimle onun arasında hiçbir Nebi yoktur. Burada İfade gayet veciz bir ifade. Yani ben insanların İsa'ya en yakın olanıyım derken kazıt şu. Birincisi İsa Aleyhisselam'dan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönderilmiştir. Arada bir peygamber yok. rasul yok. İkincisi, ahir zamanda İsa Aleyhisselam nüzul edecek. Yani iki taraftan, önden ve arkadan geçmiş ve gelecek olarak iki taraftan en yakını Ortada kalıyor Muhammed Ali'ye atırsam bu bakımdan en yakındır. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu. Teni kırmızıya çalan beyaz renktedir. Sarımtrak renkte iki elbise içerisinde olacaktır. Başına bir ıslaklık değmese de başından sular damlayacaktır. Haçı kıracak. Domuzu öldürecektir. Cizye'yi kaldıracaktır. Mal yaygınlaşacaktır. Hatta o zamanda İslam dışındaki bütün dinleri helak eder. Allah onun zamanda sapıklık mesih'i olan kör yalancıyı yani deccali helak eder. Yeryüzünde güvenlik yayılır. Öyle ki aslan deveyle beraber, kaplan sığırla beraber, kurt koyunla beraber otlar. Çocuklar yılanlarla oynar da birbirlerine zarar vermezler. Sonra İsa Aleyhisselam yeryüzünde 40 sene kalır, sonra vefat eder ve Müslümanlar onun cenaze namazını kılıp defnederler. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Cemalettin Elmizi Tesibül Kemal'de Kayalisi, Ebu Davud, Taberi tefsirinde, İbn-i İbban, Hakim, Ahmet, i̇bn Bişeybe Ebişeybe, Eşşeriada, Acuri, Hatip, Muadlahu, Evham, ve Velcem'u, ve Tefrikte İbn i Lasakir tarihte, rivayet etmişler, Erban-ı Sayyada, Muhbir bin adicam etmiştir. 1540, Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu <gülüyor> anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Elbisenin nakşı eskiyip gittiği gibi İslam da eskiyip gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir? Nusuk yani hac ve umre ibadetleri nedir, zekat nedir bilinemeyecektir. Allah'ın kitabı da bir gecede götürülecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayetle kalmayacaktır. Çok yaşlı erkekler ve pek ihtiyar kadınlardan oluşan bir takım insanlar kalacak ve biz babalarımıza şu La İlahe kelimesi üzerine yetiştik, biz de onu söyleriz diyeceklerdir. Bunun üzerine Sıla Rahimeullah, Huzeyfe radiyallahu he dedi ki, o yaşlılar namaz nedir? Oruç nedir? Hac ibadetleri nedir? Ve zekat nedir? Bilmezken la ilahe illallah kelimesi onlara ne fayda verecek ki? Huzeyfer radıyallahu anhu bu sözüne cevap vermedi. Sonrasılar aynı ollap bu sözü Huzeyfer radıyallahu karşı üç defa tekrarladı. Her defasında Huzeyfer radıyallahu onun sözünü karşılıksız bıraktı. Ona bakmadı. Yani e, itibar etmedi bu söze. Nihayet üçüncü seferinden sonra Huzeyfe radiyalan Sıla Rahimullah'a dönerek dedi ki ey Sıla onları ateşten kurtarır. Onları ateşten kurtarır. Onları ateşten kurtarır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Beyhaki Şuab-ı Liman'da hakim i̇bn Mace el-Esbahani el-Hucce fi beyanilme haccede İbn-i Mende et-Tevhid'de rivayet ettiler. Elbani Es-Saiha'da el muhbil binadisayil müsnet'te tahric etti. Evet kişiye ilim ulaşmayınca mesul olmuyor. Bu da işte cehaletin e, mazeret olmasıyla alakalı bir mesele. Bunlara sadece La İlahe İllallah ulaşmış. Din namına sadece bu sözü biliyorlar ve bu söz onları kurtaracak. Bu kelime-i tevhidin e, faziletini üstünlüğünü ifade eder. Aynı zamanda diğer taraftan bu kimseler din adına bir şey bilmedikleri için yani ellerinde böyle bir imkan yok. Kudret sahibi değiller. İlim imkanları yok. Sadece La ilahe illallah biliyorlar ve buna hüsnü zanlarından dolayı, bu söze itimatlarından dolayı sadece bunu söylüyorlar. Bu onları kurtaracaktır diyor. Kıyametten önce müminlerin canlarının alınması 1541 Ayyaş bin Rebiya radiyallahu anh dedi ki, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğunu işte, Kıyametten hemen önce bir rüzgar gelir ve onda bütün müminlerin ruhları alınır. Yani kıyamet insanların ancak enşerliler üzerine kopacaktır. Yani hiçbir mümin kalmayacak. Müslüman demiyor yine burada, müminlerin ruhları alınacak ama nifak üzere olanlar kalacak. Kıyamet şerli insanların üzerine kopacaktır. Bu hadis Bukhara ve Müslim şartlarına göredir. Nuaym bin Hammad El-Fiten'de, Ahmet, Hakim, Mâmer bin Raşid Camii'nde, İbn-i Nebi Yasım el-Ahat vel-Mesani'de, İbn-i Asakir, Taruh-i Dumeşk'le e etmiştir. Elbani Sayh'a da tarih etmiştir. Tekrar putlara tapılması. 1542 Ebul Esved Etdili Rahimullah dedi ki, Ben Zura bin Damra ve El-Eşari ile beraber Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'ın yanına gitmek için yola çıktım. Ancak yolda Abdullah bin Amr radıyallahu anh ile karşılaştık. Şöyle dedi, Neredeyse Acem toprağında öldürülmüş veya esir edilmiş veya kanına girilmiş Arap'ın bulunmayacağı yer kalmayacak. Zura, müşrikler Müslümanlara galip mi gelecekler dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu sen kimlerdensin diye sordu. Zura, Amir bin Sasa oğullarındanım dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu Amir oğullarının kadınları, cahiliye putlarından olan Zulhalasa'yı savunmadıkça kıyamet kopmaz dedi. Biz Abdullah bin Amr radiyallahanın bu sözünü Ömer bin el Hattab radiyallahan'a söyledik. Ömer radiyallahan Abdullah ne söylediğin daha iyi bilir dedi ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Sonra Ömer radiyallahan cuma günü hutbe okudu ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar ümmetimden bir tayife hak üzere bulunacak ve onlara yardım edilecektir. Sonra biz Ömer radiyallahu bu sözünü Abdullah bin Amr Radyalanmaya söyledik. Abdullah bin Amr Radyalanma dedi ki Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Allah Azze ve Celle'nin emri gelince benim bahsettiğim şey olur. Yani bu kıyametin evvelinde, öncesinde olur diyor. Bukhar ve Müslim şartlarına göredir İsa'k bin Rahüye, Müsned'in de İhakim, Ziyahülmaktizel Muhtar'a de Taberi Teslub'la Hasar'da rivayet ettiler. Elbani es da tarih etti. Yani bu ee, uzak görünmüyor. Bugün mesela deizm dedikleri şey Müslümanların arasında yaygınlaştı. İnsanlar e, böyle kafir olmaya başladılar aleni bir şekilde. Deist oluyorlar açık açık. Deist derneği bile kurdular artık. Ee, şimdi bunlar nedir? Ee, mesela şimdi kadınların Zulhalasayı savunmasından yani putu savunuyor. İşte bazıları bir ara Cemal Nur <gülüyor> Sargut muydu o bir tane pislik bir kadın var, kafir. İşte Buda, Mevlevi bir kadın. İşte Buda'ya tapanları şey yapıyor, övüyor falan. Yani övüyor kadın, televizyon programına çıkmış bunu övüyor yani. Onlar da ibadet ediyor vesaire diye. Onlara da saygı duymak lazım. Şimdi kadınlarda böyle bir zayıflık var. Başörtülü kadınlar deist oluyorlar. Başörtülü kadınlar kemalist oluyorlar, Atatürkçü oluyorlar. Atatürk'ü savunan başörtülü kadınlar var. Ya bir Müslüman Atatürk'ü savunabilir mi? Bir Müslüman, bir kafiri, bir putu savunabilir mi? İslam'a en büyük düşmanlığı yapan, yerle bir eden, İslam'la ilgili ne varsa ateizmi, yani e, inançsızlığı savunan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı işte... E, İnsanları sadece güzel idare edebilen bir kişi. Yani peygamberlik vasfını falan kabul etmeyen, Kur'an'a inanmayan bir adam. Bunu açık açık ifade etmiş bir adam. Bir Müslüman nasıl bunun taraftar oluyor? Bunun akabinde, bu kemalizmin akabinde işte deist insanlar çıkmaya başladı. Aralarında başörtülü insanlar var. Başörtülü dediğim cahiliye örtülmesi yani. Evet, burada... Tabii dışarıdan düşmanların da başka oyunları var. Yani bu kutuplaşmalar, yani birilerinin işte bu şekilde uçuk feminist dernekler kurmaları, kemalist dernekler kurmaları, deist dernekler kurmaları, bunlar her gün yarın kurdukları büyük savaşın ortamını hazırlayacak şeyler. Yani herhangi bir ülkede, Müslüman ülkesinde birlik olup da Müslümanlar sayı hak edip de birleşip de e, kafirlere kapatılacak pozisyona gelmesin diye her zaman böyle unsurlar bulundururlar. Parçalayıcı unsurlar. Yani e, fişini çekmelerine hazır konumdadır. Ne zaman ki kendilerine problem oluşturacaklar, çekecekler. Bu e, işin ayrı bir boyutu. Fakat burada şu olayın hiç de uzak olmadığını, yani biz gözlerimize görürüz işte. Buda'ya savunuyor adam. Putu savunuyor. Puta ibadet edilmesini savunuyor ve Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bunların olması, hadiste bahsedilen şeylerin olması, bundan 3-4 sene önce inanması zordu. Yani uzaktı, uzak görünüyordu. Ama şu an nefesini ensemizde hissediyoruz bu olayların artık. Evet, kıyametin yakınlığı 1543. Ebu Said el-Hudri radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Sur'un sahibi boynuzu ağzına almış, başını eğmiş, ne zaman üfleyeceğinin emredilmesini beklerken, ben nasıl nimetler içerisinde olabilirim? Nasıl yani huzur içerisinde olabilirim? Biz Allah'ın Resulü ne söyleyelim dedik? Buyurdu ki, bize Allah yeter, o ne güzel vekildir deyin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. el bir Dünya el-Ehval'de, İbn-i Hakim, Ahmet, Hümeydi, İbn-i Mbarek, Zühte, Abdün Hümeyd, Tirmizi, i̇bn Mace, Mucem-i Taberani, Yine Mucem-i Taberani, Ebu Yala, Ebu Naim, Hillet-ül rivayet etmişlerdir. Allah izni bir sonraki derste de kitab Cenneti ve Nar, Cennet ve Cehennem kitabına geçeriz. Böylece kıyamet alametleri bölümünü tamamlamış oluyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah tevahtekel la ve estağfuruke ve töbileyk.